Münafıklık alametleri nelerdir? Bu alametleri taşıyan bir Müslüman münafık olur mu demişler. Çok güzel bir soru. Bugün gelen sorularının en kalitesi diyelim. Eee, münafıklığı iki kısma ayıracağız. Birisi imanda münafıklık, ikincisi de amelde münafıklık. İmanda münafıklık veya başka bir ifadeyle imanda nifak ne demek? Kalbiyle İnanmadığı haliyle kalbiyle inanmadığı halde bir takım dünevi çıkarlar için diliyle inandığını söyleyen, ben de Müslümanım diyen aslında Müslümanlara inanmıyor. Bu kimseye münafık deniyor. Münafıklar kafirden daha kötüdür. Cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. İnnel müdafıkine fidderkili esfele minennâ. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacak. Münafığın en büyük, birinci sıradaki özelliği yalan söylemesidir. Ahde ve fasizlik etmesidir, emanete kıyanetlik etmesidir. Şimdi bir de amelde nifak var. Amelde nifak da bir adam kalbiyle inandığı, diliyle de inandığını söyledi. Gerçekten Müslüman. Ama münafığın yaptığını yaparsa, mesela münafık yalan, yalan söyler, söylüyor, o da yalan söylerse, amelde nifak olur. Ama o eteki dinsizdir, bu dinsiz olmaz. Ya yani bu kötü asilerden. şöyle bir hadis var. Ayetül Münafık, Sılasatun. اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ وَيِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَيِذَا اْتُمْنَ خَانَ Konuştuğu zaman yalan söyler. 3 tanedir diyor Peygamberimiz. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Bir şeyi emanet ederse emanete hıyanetli eder. Bir adam kalbiyle inanmadığı halde bu üçünü yapıyorsa hem amelde münafık hem imanda münafıktır. Tam hakiki münafıktır. Ama bir adam Gerçekten iman ediyor da, e, yine de yalan söylüyorsa mesela, verdiği sözü tutmuyorsa, o da münafığın ameldeki davranışını yapmış olur, günahkar olur, fasık olur, zalim olur, e, günahını tevbe etmesi lazım ama mümindir. Peki. El sünnet vel cemaat akidesine göre, inancına göre.